مَنْ رَعَانِ فِي الْمَنَانِ فِي قَدْ Yani bir adam beni diyor, Peygamberimiz rüyada görürse diyor. Mutlaka beni görmüştür, şeytan beni temsil edemez diyor. Ama sakallı gördü, sakallı gördü, <gülüyor> gördü bıyıklı gördü, bıyıklı gördü. Peygamberin noksan görürsek böyle sünnet bakımından filan, kendi noksanlı rüyayı gören. Çünkü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, mir'at gibi bir durum, mir'at-ı mevzelladır, her bakan kendini gör o anda. Mesela bir oturuyormuş Peygamberimiz, Ebu Cehil gelmiş kafir ebedimize. Senden demiş ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salatetine korkuyor musunuz be? Ya Muhammed sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem senden daha acı sözlü ekşi yüzlü bir kimse görmedim ben demiş. Sadak da ya Ebu demiş. Ya Ebu Hakem doğru söyledim O gitmiş. Sonra Seyyidina Ebu Bekir'e sızlı yâr-ı gâr gelmiş. Resulü Ekrem'in Sayın dinleyiciler, yani, Gardı Arkadaşı olan Ebu Bekir'in Hazretleri gibi birinci halifesi ilk ibadete peygamberimize o gelmiş. Ya Resulullah senden tatlı sözlü güler yüzü kimse görmedim. Sadaka ya Ebu Bekir, <Gülüyor> doğru söylüyorsun. İki zıt mütealay ikisine peygamber tasdik ettiği için sormuşlar sordu bu anlar. Ya Resulullah demişler birisi siz demetti tasdik ettiniz, birisi medetti, genç tasdik ettiniz. İki zıt mütealaladı de bunlar. Demiş ki ben bir aynayı mücellayım yani parlak bir aynayım ben her bakan kendini bende görür. Ebu Bekir baktı bende kendisini gördü. Ebu Cehil baktı kendini gördü bende demiş. Ha, şimdi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi sakalsı görse bir adam ha, bilsin ki Resul-i Ekrem'in o zuhuru ona kendisinin sünnetteki olan eksikliği göstermektedir. Sünnete ittibadaki eksikliği gösteriyor. Sakalsı peygamberi gördü. Sevgudu.